Günaydın. Bugün iki olumlu adımla karşılaşan iki imza kampanyasından haberler vereceğiz sizlere. Daha önce size haberini verdiğimiz kampanya konularından biri çevre mühendisliği ve çevre mühendislerinin statüsüydü. Kampanyayı başlatan çevre mühendisleri odası basın müşavirliği, çevre görevlisi değil çevre mühendisiyiz demişti. 21 Kasım 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 28.828 sayılı Çevre görevlisi, çevre yönetimi birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkındaki yönetmeliğin çevreye ve çevre mühendisliği mesleğine indirilmiş bir darbe olduğunu söylüyordu çevre mühendisleri odası. Şimdi onları dinleyelim. Demişler ki çevre mühendisleri olarak son yıllarda üretilen çevre görevlisi sıfatına karşı çıkarken bu yeni yönetmelikle birlikte çevre mühendisliği teknik bilgisine sahip olmayan diğer mühendislik, Disiplinlerde çevre görevlisi olabilme hakkını kazanmışlardır. Biz çevre mühendisleri ise çevre görevlisi olabilme hakkını ancak anlamsız bir sınavla elde edebileceğiz. Nasıl ki 15 günlük eğitimle beyin cerrahı olunamıyorsa çevre de olunamaz. Bu yönetmenlik bilime, tekniğe aykırı olduğu kadar mesleğimizi bitirme çabasıdır da. Halihazırda binlerce çevre mühendisisi istihdam edilmeyi beklerken diğer iş kollarının meslektaşlarımızın karşısına rakip olarak çıkırmasını anlayamıyoruz. Ayrıca bu yönetmenlik çevre danışmanlık firmaları arasında da haksız rekabeti yol açmaktı. Adeta küçük firmaları yok etmektedir. Öte yandan teknik bilgiden yoksun personelle yapılacak çevre denetimleri ve danışmanlık hizmetleri kalitesizliğe ve çevreye geri dönüşsüz tahribatlarla davetiye çıkartacaktır. Bu yönetmenlik çevre mühendisliği mesleğini bitirmek için mi? Yoksa yapılması planlanan rant projelerinde çevre hassasiyetini yok saymak için mi çıkarılmıştır? Biz çevre mühendisleri odası olarak mesleğimize, meslektaşımıza ve çevreye de sahip çıkmakta kararlıyız. Bu nedenle mesleğimizi yok saydırmayacağız. Yani çevre görevlisi değil, çevre mühendisiyiz. Hukuksuz, sınav kabul edilemez, çevre denetimini teknik bilgiden yoksun, personelere bırakmayacağız Mesleğine sahip çıkan çevre mühendislerinin ve yaşanabilir bir çevre hayali kuran herkesin desteğini bekliyoruz. Unutmayalım ki doğaya atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor ve taleplerini dile getiriyorlardı. Evet ve sonunda yeni yönetmelik çıktı ve dün... Kampanya başarıya ulaştı. Eski yönetmelikte sanayi tesislerindeki çevre kontrolünün işinin ehli olmayan kısa sürede alınan belgelerle görevlendirecek işlere devredildiğini ve bakanlık tarafından yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olma şartı getirildiği dile getirilirken yeni çıkan yönetmelikteki en büyük değişikliklerden biri de bu sınav şartının kaldırılması oldu. Çevre görevlisi olacaklarda aranacak niteliklerin düzenlendiği ve sınav şartının getirildiği eski yönetmenin altıncı maddesi şöyle değişti. En az 4 yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda bakanlıkça yapılacak yaptırılacak eğitime katılmak diye değiştirdi. Bu şartlar yeterli kabul edildi, bilgisine yer verildi. Habere göre konuyla ilgili dava açan, toplantılar düzenleyen ve iletkililerle çeşitli görüşmelerde bulunarak eski yönetmeliğin iptal edilmesini talep eden Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, yönetmelikte yapılan değişikliği şu şekilde değerlendirdi. Örgütlü mücadelenin bir sonucu. Meslek odalarının sadece mesleki haklar için değil, Çevre içinde mücadele ettiğini söyleyen Bozoğlu, şimdiki en önemli gündemlerinin çevre kanununda yer alan ve çevre mühendisi yerine kullanılan çevre görevlisi kavramına karşı mücadele etmek olduğunu söyledi. Sırada bir olumlu adım daha var. Taksim için daha iyi bir proje istiyoruz diyerek yola çıkan Herkes için Mimarlık Grubu Change.org'da başlattığı imza kampanyasıyla 50.000'in üzerinde imza toplamıştı hatırlarsınız. Grup şöyle diyordu, Taksim değişiyor. İstanbul'un yıllardır problemli olan en önemli meydanın üzerine yeni bir proje yürürlüğe kondu. Fakat İstanbullular projenin detaylarını sadece basına dağıtılan videodan öğrenebiliyor. Bu durum proje hakkında Doğru yanlış bilgilerin dolaşmasına sebep oluyor. Söz konusu videodan Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesildiği, yerine kışla binasının yapıldığı ve araç yolunun yer altına alındığı anlaşılıyor. Gezi Parkı'nın yerine ne gelecek? Yayalar için nasıl bir düzenleme yapılacak? Meydanın etrafında ne gibi düzenlemeler var? Bisiklet yolları olacak mı? Bunlar gibi pek çok soru cevapsız kalıyor. Biz Taksim projesinin de dünyadaki emsalleri gibi sivi toplum Bunun akademisyenlerin, mimarların ve şehir plancılarının da şeffaf biçimde projeye destek verebilecekleri ve toplum yararına projenin bazı kısımları hakkında fikirlerini dile getirebilecekleri bir proje düzeni olması gerektiğini inanıyoruz. Kadir Topbaş'tan bu talebimizi kabul etmesini istiyoruz. Taksim için bir değişim gereklidir. Şehrimizin can damarı olan Taksim Meydanı. Hepimizin çok daha huzurlu bir şekilde çıkabilmesi için hepimizin katılımıyla gerçekleşen bir proje işleyişi istiyoruz. Bir an önce cevabı belli olmayan konuların açıklanması ve projenin inşaatı derinleşmeden toplum yararına gerekli gözden geçirmenin yapılabilmesi için acil desteğinize ihtiyacımız var. Taksim hepimizin, trafikte bekleyenin. Sabah okula işe yetişmeye çalışanın, bankonda oturup mahalleliyle konuşanın, Ramazan'da iftar çadırında orucunu açanın, sokakta simit satanın, parkta top oynayanın, boğazda balık tutanın, kısacası hepimizin. Biz İstanbullular Taksim'i hep beraber yenileyebiliriz. Hepimiz bu sürece dair olup sözümüzü söyleyebiliriz. Bu kampanyaya imza atarak Taksim Projesi sürecine katılmak için Taksim'de hepimizin katkısı olduğu bir çalışmanın yapılması için destek verin, kampanyayı herkese paylaşın ve Taksim Meydanı'nın üzerindeki söz hakkınızı alın sözleriyle talebini dile getirmişti. Evet, dün Radikal Gazetesi'nin web sitesine yayınlanan bir habere göre Danıştay 6. Dairesi oy çokluğu ile verdiği kararla Taksim yayalaştırma projesinin durdurulduğunu açıkladı. Böylece yargı süreci tamamlanmış oldu. Taksim yayalaştırma projesinin büyük bir kısmı tamamlanarak ikinci aşamasında geçilmişti. Yol genişletme çalışmaları başlayan Taksim meydanında trafik yeni yapılan tünellerden sağlanıyordu. Bugüne kadar 2011'de koruma amaçlı imar plan değişikliğiyle başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Koruma Varlıkları'nın onaylaması ile devam eden süreçte ilk dava 11 Mayıs 2012'de açılmıştı. Geçen yıl Mayıs ve Haziran ayında ise projeye tepkiler gelmişti. 6 Haziran 2013 tarihinde ilk olarak İstanbul 1. İdare Mahkemesi'ne başvurulmuş yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sonrasında ise iptal kararı çıkmıştı. Davalı olan Kültür Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından konu en üst yargı organı olan Danıştay'a tanışılmıştı. Danıştay'dan çıkan iptal kararı, Taksim projesindeki sonraki adımların belirlenmesinde katılımcı bir yöntem izlenmesi için belki ilk adım olabilir. Şimdilik süreci takip edip ilerleyen günlerde herkes için mimarlık grubunun atacağı adımları izlemeye devam etmek gerekiyor. Evet bakalım Taksim'de nasıl bir yeniden yapılanma gerçekleşip bu sefer toplumla birlikte toplumun görüşü alınarak yapılacak mı? Toplumsal hareketler change.org'da imza kampanyaları, yetkililerle görüşmeler, davalar ve sokakta eylemlerle devam ediyor değişim için Esankın